We dance, we dance, we dance, dance, Modern sabahlar. İlk insanlar, Modern sabahlar Radyonuzda çok klas bir yayın olacak bu sabah her halinden belli. Neden derseniz kahve yerine çay içiyoruz o da bir programı asalet veriyor galiba. <gülüyor> hmm, vallahi bir farklılık yaratıyor. Verdi Ney mi hakikaten söyleyeyim? keşke biraz da süt koysaydık. Bence verdi. Bittik. tarzı bir program. Bu. O zaman dokuzdan sonra da birer de sütlü çay içelim. Ay harika olur Vallahi. Öğleden sonra ay, ay. tekabül eder hay, programımızın hay. öğleden sonrası. Yani benim e, şu andaki diksiyonumu bile değiştirdi ne yalan söyleyeyim. Sen niye gözlüğünü çıkardın gene? Allah Allah. Bu adamla nasıl alıştıracağız ya? Ne bileyim kulaklık <gülüyor> taktım diye bir cevap bekliyorum ben şu anda. Kulaklık Siziyoğa taktım. diyor yani gözlükle. İkinci dakikada gözlük çıkarmış. Radyoya bugün e, kula... gözlük de geldi. <gülüyor> ama, Sevgili dinleyiciler fahirolüç. Canım ama... bu okuma gözlüğü değil ki o yüzden siz de şey yapıyorsunuz. Ama... Aa, aa gazete okuyacağız yani siz. Muza okuyor Baya... musun? Yakını. İçeride okuyordun gazeteyi mutfakta. E Gözümün üstünden bakmam gerekiyor sonra böyle bir bu uzak gözlü şekerim yani niye beni böyle şey yapıyorsunuz mesela TRT FM'de takabilirsin çünkü uzakları yakın, <gülüyor> yakın eden, eden radyo radyo da değil tabii sen da. radyoda stüdyoda görünceğini de zannettin herhalde biraz da o yüzden değil mi biraz da mi? evet Şimdi çünkü içeride hiç üstünden falan bakmıyordu faiz valla dinleyici karşısına öyle çıkmak istemedim birden yaşlı yaşlığına öyle affedersin ya Allah ben Allah. sana bunları anlatmaya çalıştım dinlemedin beni en pahalı gözlüğü alacağım hiç insanın hoşuna gitmiyor değil mi gözlükte? Olmaz. Ya yok yok gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Bir de alışamadım daha. Çok Alışamadığını doğru. görüyoruz zaten. <gülüyor> Hayır canım bu da 7-20. Takayım çok ısrar ediyorsanız takayım çocuklar. Yani sizi de kırmak istemem Tak yani. bakayım kulaklık varken takabilecek misin? Şu ben seni kulaklık... kadar para versem gece sakardım yataktan. <gülüyor> <gülüyor> Kulak. Aa bravo Fire. Bak Ama... ne kadar güzel. Programın ee, kalitesi arttı kalitesi şu anda. <gülüyor> Ama bir tık indirmen lazım kanatları. İndireceğim de oradan işte kanatlar kulaklıktan inmiyor. Ay, sürekli bahane <gülüyor> yeni okula giden çocuk gibi Fahir Ya ne ya öyle olunca olmuyor <gülüyor> sürekli, sürekli bahane sürekli bahane Madem okul dedik e, bundan 15 gün Dinleyicilerimiz önce Dinleyicilerimiz de bizi özlemişlerdir yani e, Okula giden değil mi? Hafta sonunda gerçi beni belki çok özlemişlerdir Çünkü Ankara'da billboardlarda beni görme şansı olmuş bazı dinleyicilerimizin Ay <gülüyor> Hangi billboardlarda? Hayalet Dayı'nın fragmanları billboardda dönüyor vallahi. <gülüyor> ne diyorsun? kule'nin orada kendimi gördüm ne yapacağımı şaşırdım <gülüyor> Arkadan korna Benim sahne başlamadı yalnız beyefendi diyor. Yeni Türkiye radyocusu konuyu aldı bir yerden Başka bir yere getirdi Oradan da bravo. başkanlık sistemine bağlayacağım Çok güzel vallahi Cuma günü Ege yayman buyurun Cuma günü ee, Bir şey değişiyor hayatımda Bir devir kapanıyor yepyeni IMDB Ege Kata. ya Sokakta tekmele diyeceğim Erol Taş gibi Onlar bana tekme attıkça şey diyeceğim O benim ekmeğim diyeceğim Ya da bir şey olacak bu nasıl ekmek? Pastane pastane deyip tekmelemeye de devam edecekler. Bu arada Ege pek çok kez sinemada yer aldın bugüne kadar Ankara'da. Evet. Ee, pek çok kez sinemada görüldün daha doğrusu ama ilk defa sinemalarda i̇lk defa perdede, olacak, perdede. perdede olacağım o ee, bir yıkım getirdi bana neler hissediyorsun hayatında neler değişti madem konuyu manipüle ettin bırakıyoruz kendimizi sana konu ister istemez buraya geliyor madem e, sadece sahnede, yani perdede değil sahnede de biliyorsunuz yer alıyorum Allah Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim Allah <'ım gülüyor> <Ya>. Allah <'ım gülüyor> yani. 28 e, Şubat sürecinde 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde stand up gösterimi sizleri de davet ediyorum orada <gülüyor> görmek isterim <gülüyor> Biletleri nereden alabilirim diye sormayacak. Sinemalardan herhalde. Hayır. Bu bilet, hafta sinemaya girmiyor mu? Kafam çok karıştı benim. Ay bu adam bütün Şubat ayını Ege'ye çalışacağız ha. Yemin ediyorum. Yalnız e, çok ciddi bir rakiple sinemalarda boğuşuyoruz. Hangi rakip? kodadı Koz. kodadı Koz'la mı? Hı -hı. Kim oynuyor? Valla işte kenardan artistler oynuyordu. Ha, Propaganda ben... filmi. Bütün paralel ihaneti anlatan film ha, diye şey yapıyorlar. Ben de Whiplash'le acaba şey misiniz diye aynı dönemde oynuyor olacaksınız. Whiplash'i tokatlarım şans. herhalde. Direkt bence tokatlarsın abi. Ben sonuçta Whiplash'i seyrettim. Yani... Ama kodalı kozla. herkesin şahsi gündemi var ya. Biri gözlüğüyle gelir bir şey olur. Biri Çıkar Aa. iki duyuruyla hafta sonu iki duyuruyu nasıl bağlayacağım yok, diye konu düşündüm. geldi işte öyle duyuru da değildi, resmen adam... okullar açıldı diyecektim ben nasıl konu geldi ya 15 i̇şte gün okullar önce okullar açıldı perdeler açıldı film başladı sahnele stand up show başladı hayat öyle bir, hayat bir Laf sinema filmi gibi hayat Doğru. bir sahne gibi diyor hmm, eğer yani eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son, yok son yok. dakikamızda ekmeletten ibadet yapıyorsun ne yapıyor acaba? Bundan 15 gün önce 18 milyon öğrenci Pardon, tatile çıkmıştı biliyorsunuz. Açıldı diyeceksin de oradan ben Demeyeceğim, da, demeden ben konuyu biliyorum. Buyur. Biz pazar günü Davuz ile uyandık. Bizim evin kenarında bir yerde parti açıldı. Katılmak ister misiniz? Parti mi açıldı? Hı -hı, yeni partisi? parti kuruldu. A -a. Parti binasını oraya yapmışlar. Ben hemen dedim bir yani siyaseti buradan çünkü eve çok yakın. Abi, ne, vallahi... Adı ne partinin? Abi şimdi seçim Aa. yasaklarına vallahi girmez değil mi? bir şey yaptım canım, ya. Yok. Bakmadım ana. Ne amblemi amblemi ne? Amblemi amblemi El, el mi? Ha onu nasıl gördüm. Nasıl? Hamıl şalı mı partisi mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? El? <gülüyor> siyasi, <gülüyor> siyasi hayatımıza veda ediyoruz gibi böyle açılmış bir yer. Ha öyle 5 beş, beş parmak gibi. Beş 5 yani. Hm beş Ama tokat girmeye. gibi birleşmiş değil de selam veya hoşça kal der gibi. Parmaklar açık mı? <gülüyor> ya da boğulan adamın mi? eli gibi. Açık. Açık. Boğulan adamın eli gibi dedi ya nasıl bir hoşça kafalı. kalın diye <gülüyor> sallar ya. Ama sallamıyor değil mi? Öyle bir şey yok yani. Yok. Öyle, hafif. öyle bir parti vallahi ben şu onu ışıklı yapsalar çok güzel Akşam <gülüyor> akşamleyin ha, <gülüyor> ha böyle fıt fıt, fıt ha aynen öyle ama o, ye, o öyle ye, yaparlarsa ye. altta gözlememiz vardır yazmaları lazım <gülüyor> <gülüyor> o çünkü yok kenarlarında geceyi ay gözleme de olsun vallahi gözlememiz vardır efendim bu parti e, dönerle pilavla çok iyi bir randıman aldığını düşünüyorlar eller operasyonu dep Ben şimdi şeyi düşündüm biraz Siyasi, Siyasi parti şeyden girmek gerekmez mi? Ya? Yani... Nereden? kollarından mı? Siyasi görüşlerinin yakın olduğu bir parti yerine hmm. evinin yakın olduğu bir parti daha mantıklı değil mi? Tabii canım aynı okuldaki sistem gibi eskiden de okullara yazdırılırken evet. evinin yakınındaki okullara yazdırılırdı. Siyasete gireceksen de evinin yakındaki... Bana o mantıklı geliyor. Bence ikametgah istemeleri lazım zaten. Herkes istediği... Siz Kaç uzak de... oturuyorsunuz diyecek. Olmaz tabii ki canım olur mu? Doğru söylüyorsun. Valla öyle bir şey düşünüyorum artık. Siz ya seçimleriniz, seçimleriniz, gelin şimdi, biz de yemeği biz de yeriz, oradan partiye geçeriz. Parti Şimdi se seçimlere girmek için en son bir şu kadar e, kişinin çalışıyor olması lazım, şu kadar örgütlenmesi lazım falan gibi şeyler var ha, seçime ya. seçime yetişmek için. seçime yetişmek için onlar girmiştir de e, son dakika şeyleri vardır o. Dükkanı ondan. mı yeni açmışlar? dükkan işte oraya da bir tane açalım, oraya da bir tane açalım, oraya hmm. da bir tane ondan davul zurnayla herkese şey yapmak için. O zaman şu anda seçimler demek Buyurmak davulcunun için. zurnacının coştuğu ay mı oluyor? İşte bu iki ay böyle. E, ne güzel ya ondan Zaten sonra senin gösterir, başlayacak. Zaten senin gösterilerin var ee, bu Yok, ay boyunca yine davulcular zurnacılar bayram ediyor. Doğru. <gülüyor> vallahi ne yapacağımı bilmiyorum Bir şey dağıttılar mı yoksa sen e, açıldıktan vallahi, sonra mı gördün yani Davuz urlalar da. falan filan oradaydı biz de dükkana gidiyorduk Yani kahvaltıya. bir şey böyle torba içinde ne bileyim bir şey bir takvim olsun A Gideyim ya Bir, olur. bir şey vardı Badyo ne partinin değil Partinin ismini öğren komşudur ya Doğru vallahi ben orada şimdi bina uzun süredir kiralık Sen ne bir oluyor? çay ne yap bitiyor, Partimize çay getirdim diye. Ya işte Abi bir parti de... kısır götürülmez mi? Parti sonuçta bu. Yeni, ya yeni açtınız diye. Sen ne götüreceğini bırak. Sen seversin promosyonu. Şimdi kesin onların promosyonları vardır. Mesela torba. Evet, torba. Bir dönem bir siyasi parti torba dağıtmıştı. Ben hatırlıyorum Ankara'da. Çakmak da eskiden. Çakmak. Mesela bak o da kalem. Ben Ondan bayılayım şey, ya bunlar, bunlar vardır hep aşağıda. Tamsin aşağıda mı? Nerede? E, evet evet. Hemen tam aşağıda. Şeye doğru mu? Yemek yediğimiz yere doğru gidince mi? Yoksa yanda mı? yanda Bu tarafta. Hı -hı. E, çok... Gelin beraber bir gidelim. Bir takvimimizi alalım. Yılın başına takvim Vallahi siyasi vardır. hayatımız böyle başlayacaksa ileride açıklamalarımızı da öyle sen git bir bak. Eğer torba varsa ben gelirim. Yani diyeceğim ki ben e, siyasi fikirlerimizi bilmiyorum ama evim çok yakın diyeceğim. Hı -hı. İsterseniz... E, e, İyi bir yerden adaylık düşünürseniz. Neden olmasın? İki tane alacağım ama bir tane torba çünkü onlar der ki. Yüzde 80, yüzde 90 e, bu mantıkta şey olacaktır onlarda. Hoşuna gidecektir yani. Bence de. Evin çok yakın diye bize gelmiş olan bir vatandaşımız var diye. Yani e, sana kolay gelsin. Ne dağıttıklarına göre bizi de haberdar et. Tabii tabii. Yani. Yani çünkü partinin içinde Hı -hı. bir şey yapmamız lazım. Siyaset böyle giriliyor yoksa ta o çok sen taksi, her gün taksiye bin gel falan çünkü park yeri de yok. Ama zaten siyaset öyle derler sonra. ya işte siyaset insanın bütün şeyini emer diye parasını. Doğru, e, e, bundan yani. taksi paralarından alamıyorsun da sen git sen partiye de sen fişini, fişini versen vermiyorlar ya. Tabii yani. tabii diyorlar seçimden sonra Nasıl falan. Nasıl fişini versen bir dakika ben bilmiyorum. Mesela, taksi fişi alacaksın diyor. Gittin mesela taksi mesela bindin. Tamam. Kaç para tuttu? 17.5 lira, 17 lira mesela 17.5 lira tuttu. Tamam. Gittin döndün. Kaç lira tuttu? 35 lira. 17,5-17,5-35 lira. Sen adamdan dedin ki ricacı oldun. Fiş alabilir miyim? Tabii abi dedi yazdı. Aldın o fişi. Tamam. Götürdün partiye verdin. Ben bu... Niye, verin, niye veriyorsun abi onu? Abi sonuçta yol parasını da herhalde... Karşılıyor partide. Parti hani yol parti. parasını karşılayan partiler Normalde, var mı? Tabii var. Var da yani evet. vermiyor. Her partide vermiyor. Ben biraz uzarım siyaset. Hazineden yardım alan partilerde hiç sıkıntı yok. Onlar direkt veriyorlar yani. Şimdi ben mesela şöyle düşünüyorum CHP, e, AKP, MHP bana evime çok uzak partiler. Yani bunlar mecliste olan partiler. HDP'nin HDP yerini yani. bilmiyorum. O da uzak ya. Size o uzak uzak, uzak uzak. Ama bu parti tam bana göre gibi geldi. E, siyasi hayatımı burada devam ettireceğim. <gülüyor> Bir sönüş yaşayan siyasi hayatım burada. Vallahi gibiyim. Şubat ayı senin resmen şey ayın oldu Çok Ege. Ayın oldu yani ya. yemin ediyorum. E, sinem... Pazar günü de doğum günüm. Ay ya Allah Allah Ege vallahi yemin Sevgili ediyorum izinciler. masrafa boğdu Bak ben sana söyleyeyim ben kredi çekiyorum. Allah yemin Allah. ediyorum kredi çekiyorum abi. Allah Gideceğim Allah. bankaya. Ben Hakikaten... bu aya nasıl bu adamın sahnede gösterisi var. Sineması filmi var. filmi gösterime girdi. Doğum bu adamın var. doğum günü var. Parti, Siyasi hayatı başladı. Giyecek takım elbise, bir şey almanız lazım. Oh. Takım elbise kalmamış piyasada. Hadi canım e, si, öncesi... sildi bittirdiler değil mi? Sildi süpürdüler, sildi bitti. Sildi diye attılar bir... diye geçerdi yayında Silip öyle suyu var. <gülüyor> <gülüyor> Silip atmış herkes takım elbise. Siz hakikaten takım elbise yokmuş bir ya sana. Allah ya Bitmiş bütün takım elbiseler bitmiş. Yeni partiye kot montla da girilir bence. Bence bence de havalı da olur. Sonuçta yeni ha, parti. Bak damla Hanım şey diye sormuş. Önünde bir detay var yalnız demiş. Partiye giriş ücreti var mıymış demiş. Yok canım kayıt olurken bir evden getiririm derim. Hay hay canım. Kayıt olurken bir bağış yapılıyor ufak tefek. Sen, El, gene, lira, sen genel geçer şeyi söylüyorsun Fahri. Ben özel durumda e, Ege siyasetten de soğutmak istemiyorum. Yani bu kadar ayağına kadar gelmişken siyaset... Onu da siyaset... vereceğiz canım artık. Sıkıntı yani, yok ona. Ben giderim üye olmak için kaç böyle derim. Kaça kadar açıksınız derim. Sonra dönme canım Ben diğer bir partilere bir bakacağım sonra gelirim derim. Yani bir... bir ilk yani size geldim derim Sor musun giriş ücreti diye bir şey söylerlerse Tabii daha bir dakikada, dakikada. Ee, sorum ama şöyle de yapabilirim yani evden ben getireceğim ev zaten yakın derim evden getiririm ben derim evden para getirmeye gidiyor bu arada Oktay, Tam şey olarak olmasın. nerede oturuyorsunuz falan diye sorarlarsa Gerçek Sakız Oturduğun ev... evinin mi yöntemsin yoksa Benim böyle 360 yani. derece mi yapar Böyle bir şeyler yani ya şey... yani şu, Şurada, şurada işte hemen şeyin, şeyin var, arkasında ben. dersin Hakikaten her partiye lazımsın İyi. Yani ben şu 2-3 <gülüyor> sorudan çıkardığım Verdiğin cevaptan çıkardığım soru o Hakikaten her partiye lazımsın Aha, Şimdi bu partinin şeyleri de gelir çünkü Neyi? Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar gelir, bilmem neler gelir. Tabii herkes oraya gelir. Nerede Tam <gülüyor> sizin olduğunuz yere gelirler. <gülüyor> e Ege'nin evi, Sayın Kayacan'ın evi yakın diyecek öyle bir partili. Ya Allah Allah bir dolu adam ben elimde bir şey ya? söyleyeyim biz böyle dinliyoruz gülerek ama Vallahi, bir sonraki heh. şeyde daha ilk mesela atıyorum Kırşehir'den bir adam geldi. Yozgat'tan gelenleri sizin eve düşünüyorum. Mesela bizim eve olsaydı dükkan alır bu. Alır. Oğlum bu şey Böyle bir şeyler böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle Magazin demeyelim bugün mini mini kardeşlerimiz e, mini mini okula başladı. Bir sürü bıyıklı bıyıklı çocuk geziyordu vallahi sokakta. Olsun mini mini kardeşlerimiz Nesi de başladı. Nesi mini ya. ya maşallah. Tatilde bıyık bırakmış. İşte da benim gerçekten. anlamadığım bir şey var. Şimdi 15 gün önce 18 milyon öğrenci yatışa geçti diye haberler vardı ya. Evet. Bugün gazetelere bakıyorum. Ee, bugün 17 milyon öğrenci ders başı yapıyor diye. 1 milyon diye <gülüyor> öğrenci ne? Nereye gitti 1 milyon <gülüyor> öğrenci diye sorasım var. Ama kime soracağım? Nasıl soracağım onu Sor biliyorum. abi bunun hesabını soralım. 1 milyon öğrenci kayıp ve hiç... Valla fırsat bu fırsat diye kaçtı demek ki çocuklar. İsterseniz T yazalım direkt yanına. Tekrar takipçisi olacağız. Daha o o, o klasöre kaldırayım mı? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüleseniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili bu Buyursunlar efendim. Ne oluyor ne bitiyor? Hmm, ne oluyor ne bitiyor? Magazin mi yoksa... ...başka bir şey magazin, mi? Magazin, magazin mi, Oktay? Magazin, magazin. Çok <gülüyor> yoğun siyaset konuştuk. Çok, evet hakikaten biraz siyaset. siyaset biraz hafifletmek gerekiyorsa o zaman Cluel'in açıklamaları var. Cluel Logan desem size bir şey çağrışır mı? Ee, Türkiye'nin yeni jürisi e, Serdar Ortaç'ın e, ee, hanımı. Işi. Hanımı. Hanımı olur doğru. Serdar Ortaç jüri mi oldu? Yok hanımı Hayır. oldu canım. Hanımı mı jüri oldu? Evet. Niye jürisi oldu? İşte ne jürisi oldu Oktay? Şey mi eee Tarzı, işte, tarzlı tarzın tarzın eee kan kanalında böylesi. kalan olan tarz kanalında kalan orada tarz format bir kanala İsim başka kanala geçmiş. Ha, bilmiyorum öyle. değişiklik var mı bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Biri ismini kullanıyor da biri formatı kullanıyor. Yok bahkeme kullanıyor. çıkmış. Işte. i̇şte tamam biri ismini kullanıyor no, biri formatı kullanıyor. Ee, Show TV'de kalacak bir şey. Bu tarz benim ismi. Tamam isme. kaldı zaten oldu. Format öbür kanala geçecekmiş. Ötekisi de bu tarz benim diye geçiyor. İşte onlar isimleri değiştireceklermiş. Bir iş yapılır Oktay ya. hmm. Karşılıklı ne? Ee, tedbir parası yatırılmış. Birer milyon lira. Hadi bakalım. Hayır. İkimiz olsun. de aynı haberi derinlemesini okumuşuz demek Yani ismini olacak o zaman. Bu tarz benim 1 Bir milyon. Mi? mi? Ne, <gülüyor> mi ne, ne olacak? Bu tarz kimin? Mı. Mı? Tarzın acaba? böylesi. Bence de ya. Hakikaten tarzın böylesi de bitti. Showshank Redemption. <gülüyor> Ülkemizde oynatılıyor yani. Güzel. E, Cleo'nun bir röportajı çıktı hafta sonu. Serdar Ortaş'la ilgili bir bayağı bir konuşmuş. Ee, ağır da konuşmuş Valla bayağı da ağır konuşmuş Serdar'ın ağzı çok gevşek kocaman <gülüyor> Çok konuşuyor özel hayatımızın tüm detaylarını Herkese kameralara anlatıyor Kim yapmış röportajı ee, Armağan yapmış Armağan Çağlayan hmm. Sokakta biri donunuz ne renk diye sorsa <gülüyor> hemen. hemen bakıp söyleyecek O derece falan diye Yazık şeyde Serdar Ortaş biliyorsun Üstüne titriyor Ay, üşüteceksin çok çalışıyorsun. Bu kız çok çalışıyordu. Evinin beyi oldu biliyorsun Serdar Ortaç. Evet. Hı. Akşamları yemek yapıyor, bekliyor falan filan. Böyle bir Beylik şey. Beylik bunu gerektirir. Beylik bunu gerektirir yani. Biz mahrum kaldık. iki tane daha Serdar Ortaç şarkısı öğrenecektik bu yaz. Maalesef yapmayacak, yapmayacak tabii canım. Donunun rengini söylemekten, yemek yapmaktan vakit kalmadı. Maalesef bir, 2000, bir 2015 bir tarih. Bir tarz artık 2015. 2015. <gülüyor> Diyemedim vallahi heyecanlandım orada. Ee, bu e, magazin dünyasına damga vurdu bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi. İyi tercih. güzel olmuş valla Ses güzel. ses getiren bir röportaj. Ses. Ses. Hepiniz oradaydınız. Beli bitmesi lazım bu röportajın. Öyle Şimdi mi bitiyor? Show TV'deki bakayım. jüri kimler vallahi Chloe işte, Hanım var. Chloe <gülüyor> Hanım var. Şey var. E, Cemil, hmm, Bey Cemil Bey var. var. Cemil Bey var. E, başka hmm, kim var? Hmm. Biri daha var. Başka kim var? Efendim adını, zaten 3 kişiyiz öyle mi diyorlar? Yetişemiyoruz. <gülüyor> sunucuyu biliyoruz. Ebru Hanım sunucu. Evet. Başka ben kimseyi bilmiyorum. Birinde Ebru Hanım sunucu birinde Öykü Hanım Öyke sunucu. Hanım sunucu. Onları biliyoruz o kadar yeterli. Ama Show TV'deki çok leşmiş. <gülüyor> yani bu tarz Aynen. benim e, Show TV'dekinin yanında çok klas bir program gibi duruyormuş. O yüzden çok heyecanlıyım Show TV için. Öyle miymiş? Öyle format değişmemesi lazım ama format onlardaysa. Ama biraz insana bağlı ya. O yüzden çok çok güzel olmuş diyorlar. Gerek yarışmacıları Hayırlısı gerek, gerek jürisiyle televizyon karşısında bu kadar utanmadınız Onlar diyor. daha yeni başladı. O yüzden biraz daha kilo verdikten sonra program oturur. O, Toplam o, kilo sayı, kilo şeyi biliyorsun miktarı önemli o programdır. Mesela şimdi Ebru Hanım biraz daha zayıflaması lazım. Hiç görmedim ama <gülüyor> tahmin ediyorum öyle. Ee, yarışmacıların biraz zayıflaması. öykü Hanım çok zayıfladı değil mi? İmkanımı... yok olmak üzere <gülüyor> yok olmak üzere hakikaten Angelina Jolie ile yarışma, nur, yarışıyorlar yani. nur yerli taşı dengelemek onun omuzlarına kaldı omuzlar da geniş olduğunda rahatlaşıyor <gülüyor> İngiltere'nin başkenti Londra'da dün e, törenler yapıldı ne tören, törenler BAFTA bak önemli İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülleri yani e, BAFTA, Bafta. <gülüyor> e, pek çok filme pek çok ö, ödül verildi bakıyorum Efendim... Weplash. E, neler? Weplash, Oktay. Viplash var, evet. E, almış mı ödül? Viplash almış. Hayalet Dayı almış mı ödül? Viplash en ha. iyi ses, en iyi montaj, bir de en iyi yardımcı erkek oyuncu. Weplash Hoca değil mi bu, Simmons? J.K. Simmons hoca değil mi? Hoca, hoca. Hocaların İzlediniz o. filmi. Evet. Sen izlemedin galiba. Ben yok, daha izlemedim. Mr. Fletcher. Mr. Fletcher diye geçer. Ondan sonra e, o ödülleri almış. Hayalet Fletcher. Dayı da bir ödül Hayalet var mı? Dayı Hayalet şey var, Dayı hı? en iyi yabancı film? Yok o değil. En iyi prodüksiyon... En iyi en yabancı iyi. oyuncu. En iyi çıkış yapan oyuncu? Ha? Değil. Hayır. Ma. En iyi orijinal sen... Değil. O da değil en, iyi da en iyi emlakçı rolü. En iyi emlakçı e, rolü. En iyi erkek oyuncu. Değil. değil daha göstereme girmedi almış. de o yüzden. Değil canım Göndermiyor musunuz orada? Seyretmişlerdir herhalde. Ha en iyi kostüm tasarımı... Yok, gra grant. gömlek Budap çünkü ben giydim şeyde. Oradan <gülüyor> Grant Budapeşte'miş. Aman be. Ha, dur bir dakika ya. Hep sen bunlar birbirlerine veriyorlar ya. En iyi ya. makyaj, saç. Yok, normal de bir şey. hafta senin için bitmiştir, değil mi Ege? Bu hafta daha da bir ben... değil mi? Ben haftaları. Daha ben... da haftaya gitme. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ciğerlerim sökülüyor. Beni böyle pis güldürmeyin. Vallahi <gülüyor> sen ne böyle kön kön kön kön. Anlamadım. Vallahi anlamadım ne olduğunu. Gene programı kendi üstüme çekmek istemiyorum ama çok kötüyüm çocuklar. Çok hastayım. Bir Cindy Lauper dinleyelim neşemizi bulalım bari. Cindy Lauper diyen dillerin yılları gel. Önümüzdeki saatte de eliyeler falan fıstık bekliyor sizi sevgili dinleyiciler. Girls just wanna have fun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 30'si modern sabahlar modern devam ediyor sevgili sanat severler saat 9.18 oldu modern sabahlarda önemli bir konu konuşacağız aslında bir kültür hizmeti yapacağız Geçtiğimiz haftalarda e, Ali'ne ders çalıştırırken ben why hayvan why'ı İngilizce yazabildiğimi göstererek çok etkiledim çok da gitti Bir taraftan da bir dönemin esprileri yitti gitti Berbat espriler diyerek de iyice böyle dibine sokuldu yerin dibine sokuldu ama bir kültür aktarması gerekiyor özellikle işte çocukları olanlar, yeğenleri olanlar, şimdi dayı olanlar var. Oktay mesela, sen gidip yeğenlerini bu esprileri yapıyor musun? Ee, benim işte Hakan Burak bu konuda çok başarılı. seni şey senden kaçma. Beni hayır beni taze tutuyor. Ama o, sen yeni espirileri öğreniyorsun. Var. Hayır yeni değil ya eski çünkü o da babasından tutuyor. <gülüyor> ha işte <gülüyor> babası onu tazeliyor. Ee, Hakan abi yani öyle bir şey şansı var ama herkesin tabi her e, ergenin böyle şansı olmuyor. Maalesef her ergenin ee, senin gibi bir dayısı, e, Hakan abi gibi bir babası, babası Elge Kayacan gibi bir babası maalesef olamıyor. olamıyor. Bir gün... lazım. Atlas baba bir espri yaptın demişimiz ya. bulalım diyeceksin. Ne diyeceksin? Bir gazeteleri getir oradan bir haber çıkaralım mı diyeceksin. Olmaz. Hazır yapalım. birkaç tane espri olması lazım. Ben hemen orada aklıma gelen işte A Ege zamanında bunu yapmıştı Ali ne diye hemen vay hayvan vay'ı hemen yazacağım. Yani bunlar sonuç almış espriler. Şimdi nasıl... Mesela şeyde ona girer mi? Hesap makinesinde mesela... Leblebi yazmak. Leblebi bu. yazmak veya bir şey daha yazılıyordu. Ne yazılıyordu? Zelzele. <gülüyor> Zelzele. Bir de gebe yazılıyordu, bir şeye bölünüyordu. Ebe çıkıyordu, sonra bebe oluyordu. Öyle bir şey de var. O Biliyorsun... değil, hesap makinesinde değil. O şeyde. <gülüyor> o doğum kontrol buldu. Hayır, gebe yazıyorsun. Yapıyorsun böyle çocuk falan. Doğru sonra doğru, gebe. gebe. oluyor, sonra bebe çıkıyor. Ama ben onu hiç bilmiyorum. Bak o kadar mühendislik okudum. Hiç anlatmadılar bana ya. Ya yani bu numaralar... FX'de hesap makineleri kullandık hiç. Bu Vallahi numaralar aslında. zamanında çok iş yapmış numaralar. Nasıl şimdi eski kıyafetlerimizle böyle tatlı bir şekilde gülerek hatırlıyoruz öyle giyiyoruz evet. falan diye. espriler mi diyorsun Ege? Bunların kaybolmaması lazım. Nasıl olacak? Çünkü bunlar yazılı da değil. Yazılı Diğerde okumadık ki birisinin Hı -hı. abisinden duymuş gelmiş bizim sınıfta yaptı. Hepimiz gidip yayabildiğimiz kadar yaydık. O yüzden telefonumuz 210-30-30 ve e, Kenan Bey'den e, aynı unutulmaması gereken espri gelmiş Twitter'dan. E, I içtin each, each team. team. Mükemmel. I run each, each team mi? Mi yok. İkisi de e, hem Kenan abimizde hem Tutku Hanım'ımızda e, I run each team yazmış. İşte o zaten o komple set Rege'nin dediği. I run each team mi? Each team. Why I one Why? Ha o da devamı mıdır? E tabi canım o komple set. Mükemmel bir resmi. Yani. Yani, en son yani. öteki içtim diyen ne diyor en sonunda? Gülüyor mu sadece yoksa yes <gülüyor> mi diyor. <gülüyor> yes <sir. gülüyor> Afiyet olsun Efe Tamam o zaman listemizi açıyorum ben Telefonumuz 213-30 sevgili dinleyiciler Twitter adresimiz @modernsabahlar. Unutulmuş, klasik ama genç nesillere bir şekilde aktarılması gereken esprileri, şakaları soruyoruz Şanslı bir çifte de Gaga Mangero'dan öğle yemeği vereceğiz Bugün kullanırlar, yarın kullanırlar e, Tatlı tatlı Bir espri yaptım, yemeği kaptım diyerek de bu esprileri karşılıklı bir şey inanılmaz bir espri yaptım yemeği kaptım gerçekten ben onun e, şey yapıyorum hemen sloganlaştırıyorum. Damla Hanım demiş ki I was goes to school. <gülüyor> <gülüyor> I was değil bir isim demiş. I was yani. Ha, I was goes evet, <gülüyor> to school. <gülüyor> Çok, Çok güzel Ay, cevap oldu evet. bu bize. korna ile girdiğiniz sohbette kimle görüşüyoruz. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Kim var hattımızda? Kumru var. Kumru hanım hoş geldiniz. Var mı espriniz şakanız? Bayım <gülüyor> e, bir öğretmenim ya. Yani hocamız bize bir şaka yapmıştı da. Ben de unutulmamı yapıp paylaşayım dedim. Buyurun tabii, tabii hemen yazılı hale döküyoruz. Kil tabletlere geçiriyoruz. <gülüyor> şey bu hocamız da Amerika'da uzun süre kalmış. Yani gençliğini Türkiye'de geçirmiş sonra Amerika'ya gitmiş sonra geri dönmüş. Bizim de bir dersimize girişti. Orada Türkiye'yi bir... bırakmış ondan sonra tekrar kaldığı Aynen. yerden devam. <gülüyor> Aynen öyle oğlum. Hepimizi kantinde toplu içersin onu unutmalar bu arada çok tatlı bile çok severdi gibi. Evet. Benim böyle yine kantinde bir şeyler içerken bir arkadaşımız sonradan geldi ona şey dedi. Şu arkadaş geldi böyle merhaba dedi. Merhaba nasıl gidiyor araba dedi. Sonra <gülüyor> var yok benim araban yok dedi. Ha, o da tabii daha <gülüyor> bilmiyor. Bilmiyor o esbiri'yi. <gülüyor> yani, Benim bir sinsizlik oldu. Böyle, yani, üzgünüm de dedim, ''Ya hayır o öyle değil. Sen tekerlekleri havada diyecektin dedim. Sonra yine ortamda hiçbir şey çıkmadı. Herkesin sakin şekilde bakıyorduk. Sonra bir ''Ya çok hata edersiniz, bu esbiri'yi bilmiyor musunuz? Bu ne zaman bitti?'' falan. Diyor. Bayağı bir köderlendi. Sonra ondan sonra çok uzun bir birbiriyle yapmıştım. ''Merhaba, nasıl gidiyor araba? Tekerleri havada.'' falan diye. Yani aslında hocanız bir hayat dersi vermiş, kültürün aktarılması konusunda <gülüyor> e, ibretlik bir anı yaşanmıştık ve hatırlanmıştık. Bence olmuş. orada Burcu Hanım'ın yani iyi bir öğrenci olduğu da ortaya çıkıyor. Burcu bu... mu? Kumru Hanım olabilir. Kumru Hanım'ın çok... Burcu Hanım da yanındaki yanındaki galiba. kızına Burcu değil. Kumru Hanım'ın e, yani onu hemen sindirmiş ve tekrar şu anda hala söylüyorsunuz değil mi? Uygula... Uyguluyorsunuz Öyleyse, yani. Hiç unutmuyor. Unutturum çalışıyor. Mümkün belki o yüzden. Tamam. Bu konu hemen Peki Kumran, çok çok teşekkür teşekkür ediyoruz, Kumru Hanım ben çok teşekkür ederim. Çok Hanım Çok sağ olun. Ederim, bir kültür hizmetinde ederim. bulundunuz. Teşekkürler efendim. Modern sabahların kültür hizmeti olarak da bunu yayınlayalım bence. Ne kadar güzel bir sohbet mesela. İnsanın arkadaşlarıyla yapması. Şimdi ne haber abi? İyi abi. Bu kadar, ne kadar sıkıcı başlıyor günümüz. Yani Oktay geldi bu sabah. O da peşimden koşanlar diye stüdyoya girdi. Ben günaydın dedim. Niye şarkımı tamamlamıyorsun diye. Ben çok bozuldum ona. Heyecanlı mutfa senin yanına geldi. Bir daha bağırdığını duydum. Sen tamamladın mı? Hayır tamamlamadı. Çok güzel bir nejo nejo gibi yaptım. Evet abi. Nerede hani diyecektiniz demediniz? Bilemedi koptay, bile. bilemedik, bilemedik. Vallahi Pazartesi sarhoşluğuna ver. Ama Olayım. nasıl gidiyor araba deseydin ben cevabı yapıştırdım. Akıyor akıyor. akıyor, akıyor, Burak Bey, Dear Backher. Dur bakayım, Dear Backher, Dear e, Backher. No, tamam, I am güzel. not a no, You are not a tencere. Evet, çok güzel ha. E, Duyguhanım her havuzun dibi ben... aynı demiş. Aa Bak, en pan, ben bu espri yapmayalı ve duymayalı binlerce yıl oldu. Ya o şey işte dışişleri bakanlarının say diye vardır ya. E, Alman dışişleri bakanı, Herhavzun Dibinder efendim, eee Rus dışişleri bakanı var. Onu söyleyemiyoruz efendim. E, Meksika Çinli gelmiş falan filan. E, evet e, <gülüyor> e, onu <gülüyor> orada bir söylenebilen galiba Herhavzun Dibinder var. E, Uğur Bey demiş ki Abzit, abzittin mi efendim zonk <gülüyor> mesela bu da onu yaptı Alin iki kişilik Zıt Erenke ne demek diyor sordu sonra ben birkaç defa yaptım şu şu an evimizde abire böyle şeyler konuşuldu la balar <gülüyor> efendi evet. günaydın günaydın efendim kimle görüşüyoruz beyefendi Doğa Bey hoş geldiniz patlatın esprili de neşemiz yerine gelsin. Ya aslında aklımda iki tane var da. <gülüyor> tamam, tamam, aman, aman yavaş yavaş verin, karıştırmayalım birbirini Alıştıra, mi? alıştıra. Birbirimizden vermeyeyim diyorum sonuçta rütük var yani rutür, radio o kadar rahat değiliz herkes televizyona şey yapıyor ama en güzel şey söyleyeyim. Buyurun. İşte sana felence arkadaşımızın selamı var. Ama, ama benim o kızım var ben yapamam işte, Tabii ki yapmak lazım da. Ne bir şey var işte. Cem'in selam var. Hangi cam? Sivil cam. Ha, ne güzel. Tamam. Bunlar da böyle baziden kalma. E, Sizlerin selamı edem. var. Cem'in hangi cam? Diğerini de anladık zaten biz. Dur, ben diğerini anlamadım ya. Tabii. Anladık ya yani bunu, sana Siz bana Oya anlat. Oya'nın ve Neşe'nin selamı var ya. Yani. Evet, Oya ve, Oya ve Kaya Kaya var. Oya var. Kaya tamam. var. Anlar diğer arkadaşlar. <gülüyor> diğer arkadaşlar. Bayağı kalabalık <gülüyor> bir çevremiz var. Arkadaşlar Şimdi üzücü var. bir şey daha ortaya çıktı. Bizim çocukluğumuzda Kadir İnanır zirvedeydi. Buna kim inanır? Kadir İnanır espirisi vardı da yani çocuklar Kadir büyüdüğünde ki. kim hatırlayacak Kadir İnanır'ı? Dünyanın her şu reklamlarda oynayan şey adam. Öyle diyecek her <gülüyor> Şey adam, şey adam, bu adam. Tamam. Çok sağ olun efendim. Evet, teşekkür güler, doğru teşekkürler doyuruluruz. Güle güle. Damla adam. İhme öte köfte unutulmasın demiş. Doğru. Bak doğru. Trisi de var mıydı onun? Tiri diye bir şey. Vallahi orada bir hece eksik galiba. Tiri'yi alalım oradan. Ali Bey demiş ki, Aykut gol atamayınca ne der diye sen soruyorsun diye i̇şte Mükemmel. Ege şey. cevabı yapıştırıyor, ya da yapıştıramıyor. Ne der ya? Atamadı falan ya. mı diyor? Falan? Yok. Ondan sonra sen diyorsun. Ne diyorsun der. Yani bu da Aykut kocamanın faal futbol dönemlerinde faal Anadolu futbol Lisesi de. hazırlık şakası diye de eklemiş Ali Bey. <gülüyor> <Teşekkür> Doğru. <ediyoruz. gülüyor> yani yedekten girenlerdi bu espriden hemen tad alabiliyorlar. Burak Bey mesela soruyor. Saat kaç? Saat kaç? Kaçmıyor mu? Ne? Evet. Çok <gülüyor> <gülüyor> doğru yaklaşım. Aman tut kaçmasın. Mesela. Ee, ondan sonra güzel program demiş. Ben başım ağrıyor dediğimde babama <gülüyor> babam bana yıllarca şey dedi. Benim de dişim ağrıyordu, çektirdim. Ben şimdi buna biraz bozuluyordum ama bugün hasretle anıyorum o. O espriler, böyle bir şeyler yapmak lazım çocuğa. Ufak tatlı bir travma, sonrasında güzellikler. Başak Hanım. Ben bunu mesela en son Hakan Burak'tan duymuştum. Ee, bağırsak kurtları e, bağırsak da yaşar. Bağırsakta, değil mi? Aha! Ben galiba kıvamlanıyorum. Çok güzel oldu. Tatlı, tatlı, İlk tatlı, başta tatlı bir direnişe şey geçti bir vücudum. Kendini, hayır. Yemin ediyorum bir kastım kastım kastım şimdi gevşetiyorum. Yemin ediyorum gevşetiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Sercan Bey'in Selcan Bey patlatın espriyi. Aa, şimdi ben küçükken böyle İlkokulda mıydım neydim Bu matematiği sevdim için yapılan bir eskiler var Siz de söylemiştiniz falan yazmak gibi Evet, evet. evet. Ee, Bir abimiz şey sormuştu 27 tane işçi Bir çukura su dökerse 5 evet. ee, saat boyunca Su dökerse ne olur Diye sormuştu Tabi bilemeyip hesap makinesi hesaplayıp Sonra hesap makinesini ters çevirdiğinde Ne olduğunu görmüştük Dur bakayım 27 işçi onu ben sınavda soracağım. 5 saat boyunca diyorsunuz. Ve 135 5. ters çevirdiğinde Aa, <gülüyor> çiş mi oluyor? <gülüyor> Yok sel oluyor. Sel, <gülüyor> sel olur. olur. Ha doğru 135. Doğru, 135 Ege Bey lütfen yani Bak, sizde. Ne Görsel şeyim biraz sevmiş. Heh. Burada 27 işçi işte çok önemli yalnız. Hafızan Allah 25 dersin 28 dersin, dersin. Yanlış sonuç çıkar 26 mazala. kimse demez. Sercan Bey çok teşekkür ederiz sağ olun. Sercan Bey Sen hakikaten süpermiş. Tombul matematik yok artık Sercan matematik var benim için. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz sağa Reklamlara geçeceğiz. Konumuzu hatırlatalım. Genç nesile aktarmamız gereken bir döneme damgasını vurmuş yavan esprileri konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan etmodernsabahları kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Şansınız ya ver giderse Gagamangero'dan öğle yemeği kazanabilirsiniz diyoruz. Reklamlarla neşemizi buluyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Radyo türselerimiz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler klasikleşmiş yeni nesillere aktarılması gereken esprileri soruyoruz şanslı bir çiftte gagamancerodan öğle yemeği vereceğiz çok keyifle başladı. Sen notunu alıyor musun? Ben, ben alıyorum ama yani sen de ikinisin de alması lazım ee, yeni nesillere aktarmak için. Şimdi mesela Jay Bey ve Hilal Hanımın ortak e, söylediği bir şey var pek çok dinleyicimiz de bunu yazmış. Sen kamyonu al. Ben... Leonardo da Vinci mi? Bunu <gülüyor> <gülüyor> e, pek çok yerde çok eleştirilen bakanımız, eski bakanımız e, Egemen Bağış yapmıştı. İnsanlar böyle şey demişti ama aslında bir kültür hizmeti yapıyor. Malkavian demiş ki Hakan Şükür sakatlanınca kim onu sağdan dışarı taşır? Aa, kim onu taşır? Hakan A taşıyan. taşıyan... Bravo. Yani bunları bu sanatçıları bilmesin lazım. Ama canım lazım Hakan Şükür sakatlanınca da olmasın artık onu da bir revize etmek lazım. Orada Hakan Şükür yerine işte yeni, yeni bir futbolcu. Ya yani mesela Dembaba sakatlanınca onu kim taşır? Gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu. Duygu hanım espriler canını <gülüyor> sıkmış gibi geliyor sesiniz. <gülüyor> Yok ya böyle bir notaze oldu yani çocuklarımız da nelere, nelere gülüyormuşuz. Yeah. Bunların bazıları da çocukluk değil ben bunu da itiraf edeyim yani. <gülüyor> evet evet ben de şimdi yapıyorum ama hala böyle bir düşününce niye çok saçma bir şey yapma gülüyorum yani. Anı anı dinleme gülümsemesiyle mi karşıladığını söylediklerimizi yoksa gerçekten ha çok komik falan dediğiniz oldu mu? Yok. O Olmadı. O, o kadar da değil. Bizim biraz oldu vallahi Duygu Hanım sizin esprinizde <gülüyor> merakla bekliyoruz şu anda. Bence taşıması ile neden değirmen ben de Çünkü taşıması bir e, şey ismidir. Neydir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <ismidir>. Çok, çok <gülüyor> tembel bir Çinlidir. Çünkü taşıma... <gülüyor> diyor. Hayır. Çünkü taşıması bir Japon kızıdır. Ha işte <gülüyor> tamam. Bir Japon kızıdır. <gülüyor> ben niye zaynlar <gülüyor> gülürüm? E gülüyor musunuz işte Duygu Hanım? Evet işte buna o zaman da değişik birazcık sanki böyle formatı diğerlerinden nedenlendiği düşünüyorum. <gülüyor> i̇lk önce ben... <gülüyor> Format diyorsunuz yani. Neyse önce... masumlaştırmaya gerek yok ben gülüyorum. <gülüyor> Sağ <olun> efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça, kal. hoşça kalın. Hoşça kalın. Mikiya mod taşıma su diyor. ben notumu aldım. Ben Ali'nin ilk önce taşıma suyla ile değirme dönmez atasözünü öğreteyim bugün. Diğerinde espri sınıp atlatırım. Oo, bayağı mesajım var yani. Evde en popüler adam olacak. Emre Bey demiş ki Michael Michael. Yandan Kaykıl. Kaykıl Bu da soru cevap olmayan bir e, Çünkü genelde soru cevap ya oluyor bu Şarkı zaten ama hey George, Versene, versene borç. borç olmaz Michael Mesela Duygu Hanım Ali Kaptan Soru cevaplı bir şey e, evet. örnek vermiş Ali Kaptan ne diye bağırmış Çıkarın beni Kaptan bravo Vallahi ben de demek ki hiçbir de bombası bağırmış adam, Ben mı? mal gibi bakıyorum vallahi. Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz e, Funda aslında Funda Hanım, Funda Hanım sen, sen de hoşuma. canını sıkılmış hiç <gülüyor> önemli değil benim canım mı? Evet buyurun efendim esprinize Buyur, alalım. Esprinize alalım Funda Hanım buyurun. <gülüyor> Peki. Ee, şey, Haşırt to the blackboard. Haşırt to blackboard diyoruz. Bu da tek başına yapılabilecek yani soru cevap değil durup dururken söylenebilecek. Gerçi evet. Ama bunun için nasıl kullanıyoruz? Bağlamında kullanılıyor bu da ya. Haşırt to blackboard e, bir üçüncü kişi olarak. Bu konuda mesela iddialaşıyorsunuz sonra Hı -hı. aslında sizin dediğiniz gibi çıkıyor mesela sonra haşır <gülüyor> Ben de niye seyfundandım şey diye. Yanlışım varsa düzeltin ne olur. Yani iki kişi konuşu iki kişi iddialaşırken siz yanda üçüncü kişi olarak bunu söyleme hakkınız var diye biliyorum. Eee ben hiç o, öylesine denk gelmedim. Siz bir taraf olarak da e, bu laf kullanılabilir. Bu espri yapılabilir diyorsunuz yani. Öyle de pek tamam, pek efendim. Çok, Çok teşekkürler teşekkür Furnal Hoşçakalın. Zeynep Hanım demiş ki, e, Fahir oradaki işine de Hakan taşımak olduğundan Hakan şükür söz konusu baba için olmaz yani diye açıklama gelmiş. İşte galiba son noktası programın yani... açıklamanın <gülüyor> esprii var. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bir de espri açıklamaya geçtiysek hakikaten. Duygu Hanım, değil, aklımızda başka biri yok, mi var? Yok, Duygu yok. Hanım Twitter'dan demiş ki, Robin Hood neden hamile kalmış? Neden? Dur Vallahi dur bir dakika hemen söyleme Robin Hood neden alır? söylemeyeceğim galiba bunu zaten dur. ne olur ne olmaz. Niye canım söyle ya o kadar söyledim. E, Bizim bildiğimiz klasik <gülüyor> Robin Hood <gülüyor> ne yapar? O kazmış zinginden alır. Fakire ver. <gülüyor> Görkem Özdan demiş ki 3 Japon sırayla uçaktan atlamış. Sıra kırılmış Japonlar da ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Benim zaten ciğerlerim sökülüyor bu arada. <gülüyor> Görkem Özdoğan'a da teşekkür ediyoruz. <gülüyor> günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Sizin de mi sinirleriniz bozuldu? Günaydın. Good morning. Alo. Bonjour. Hattımızdasınız beyefendi hanımefendi. Merhabalar günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cenk Pala. Cenk Bey hoş geldiniz. Patlatın espri hoş lütfen. Bulduk. Valla o kadar çok şey düşün. Ben son dakikada açtım. Tam ne olduğunu anlayamadım. Eski günler deyince nostalji öyle birkaç şey aklıma geldi. İyi yaptınız. Buyurun. Ya konuyu tam olarak alırsam ona göre hatırlayayım. Yoksa... Bir arka, arka arkaya... Ya. Arka arkaya espriler patlatıyoruz bugün. Unutulmuş espriler. Gelecek kuşaklara <gülüyor> aktarmak için yazılı hale döndürüyoruz. Anladım. Mesela şey vardı... E bir adam adamla başlayan cümleler vardı hatırlar mısınız? Şimdi adam böyle, yatmış karısı kotra gibi mi? Gibi. Mesela adamın adamın o kadar kısa boyu varmış ki halının kenarlarından ayaklarını sallıyormuş gibi. Neyin Nihken kenarları? halının kenarlarından <gülüyor> ayaklarını sallıyormuş gibi. <gülüyor> yok, tabii, oh cool, tamam ayı var ayı var hiç hiç donduran tabii başka terbiyeciler onunla şurada indi söyleyemiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayır, çok, <gülüyor> çok vallahi çok <gülüyor> teşekkür ederim. Adamla başlayan e, başlığını kapattı Cenk Bey. Alin gel sana biraz şakalar yapayım. <gülüyor> Adam o kadar kızaymış ki kenarlarından ayakları sallanıyormuş. Baba bırak ben ödevimi yapacağım diye <gülüyor> ağlayacağım. Yok ama. hayır gel bunları öğrenmen lazım. İrem Hanım demiş ki aynen John Wynan söylendi mi? Hayır söylendi. Hayır, söylendi. Şu söylendi. andaki aynen abinin dedesi olur demiş. Valla çok doğru tespit. Aynen aynen. Aynen abi de değil. Aynen kullanılıyor artık. Artık John Wayne ne de çünkü artık John Wayne e ne ya? John Wayne e, ne? Ya? John Wayne, Sean Canary ve Kirk Douglas bunlar bir dönemin önemli <gülüyor> oyuncularıydı. Konuşuldu gitti. Var bir so. ikili e, olduğun Eşim. zaman konuşulacak bir şey. Tutku Hanım söylemiş. Sana ne? Sana ne? Devamı. Daha bulamazsın. Deneye. Yok hayır. Sana ne diyen söylüyor onu Sana ne? Saman ye. Saman ye. Tekrar sana neye döndü şey? Daha doymazsan beni, beni Ben tokum sen ye. <gülüyor> Bunun, günaydın efendim. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özel Bey. Özler Bey hoş geldi. geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Pat patlatın lütfen espriye. Ya şey var hani yolda bir kazan görüyorsunuz. Böyle kazan oynuyor kendi kendine. Çok da böyle güzel oynuyor falan. Evet. Bildiğiniz kazan. Bu tür bir durumda ne dersiniz? Esprisi var ya. Kazanın hani da... doğduğuna inanıyorsun da oynadığına, oynadığına mı mi? inanmıyorsun? Yok o değil. İyi oynayan kazansın dersiniz. Ben şu anda stüdyoza <gülüyor> geçtim programı. Stüdyoya gong <gülüyor> sipariş ettim. İyi, i̇yi oynayan kazansın. Oynayan <gülüyor> kazan. Peki efendim çok teşekkür yo, yo, rica kazansın. Rica ederim. Rica ederim, rica ki... Bunu iyi söylemek lazım ama. Ee, <gülüyor> Sinan Cem Bey çok komik bir tweet atmışsınız. Ben bunu retweet ederek yetineceğim. Ne yapmış? Yiğit Bey demiş, şöyle bir şey demiş. Yang'ın dolabı neden açılmaz? Neden? Çünkü yang kızar. Mikyam yang. Aa Japon esprileri diye demek bir şey var ya. Ee, ondan sonra ya benim zamanımda burada kültür hizmeti yapmaya çalışırken Kimsin low ve nediyon sen de evet, doğru. Sizden randıman alamamışsın. Ay bak. Mesela Cenk Bey dedi ya adam ha. diye başlayan espriler, kadın diye başlayan espriler de şeyler de var. Bu tip şakalar mesela, da var. Mesela Eren Bey. De. Lütfen o zaman artık birey diye başlayan espriler yapalım. <gülüyor> Eren Bey Sinan Cem Bey aynı. Mesela Sinan Cem Bey kadın misafirliğe gitmiş, hamile kalmış. Neden? Onun cevabı var. Eren Bey de kadının biri otobüste giderken hamile kalmış. Neden? Peki efendim. Cevaplarını e, rikmat cevapları ediyoruz sonra Günaydın Günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi İrem ben İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Ne şey getireceksiniz esprilerinizi Valla bunları dinlerken hala can çekişiyorum burada Çünkü hala aynı esprileri yapıp çılgınca gülen bir abim var Siz zamanın bir yerinde hapsolmuş bir hayat mı yaşıyorsunuz? <gülüyor> evet <gülüyor> İrem adamın biri o kadar kısaymış Biliyoruz abi ha, ayakları sağa Biliyoruz tamam <gülüyor> <gülüyor> en son hangisine maruz kaldınız? En son benim ona yaptığım var artık dayanamayıp. Siz de, ee... Siz de az değilsiniz ama galiba. <gülüyor> Sanırım. Sarı domatesi neden güneşe koyarlar? Bir daha söyleyeyim. Sarı domatesi neden güneşe koyarlar? Neden koyarlar? İyi oynayan kazansın olamaz. Ee, yok hayır şeyden sararmış. Ayakları ne, sallansın e, diye mi? Yok değil. Ee, kotra. Bronzlaşsın olmaz. Gerçek mi cevap arayın ya? Aa, sarı domates kızarsın, kızarsın diye. diye o zaman. Kızmam kızmam söyleyin. <gülüyor> Seviyorum bunu. <gülüyor> Vallahi bu galiba aile esprisi Ben hiç bunu duymadım duyuca, bunu. Ben de ilk defa. <gülüyor> <bir> <gülüyor> hiç duymadım. Yani abiniz uydurmuş olabilir belli bir noktaya gelip. <gülüyor> yok yok ben bunu ilk okulda, yapardım. <gülüyor> Başka bir yerde kullanılıyor mu bu kızarsın diye? Yok herhalde. Yok bir tek domatesti de, değil mi? <gülüyor> Aa, aa, herhalde. <gülüyor> Ay çok güzelmiş bu Valla ben sarhoş gibiyim şu anda <gülüyor> Yemin ediyorum çok güzel bir kafam var Görüşmek üzere efendim hoş hoş çok çakalım. teşekkürler Hoşçakalın. Serdar bey demiş ki sana ne? Samanya Samanya dersiniz valla Margarin diye sakin bir cevapla karşılayabilirsin bunu <gülüyor> ben Yan... dolabı fare veriyorum bugün çünkü zaten Sintizazı yeni bir değişim. Ya <gülüyor> Yangın <gülüyor> dolabını izinsiz açarsak ne olur demiş Zeynep Hanım. Yan, Yan kazar dedik. Biliyoruz. Bravo. Hayır niye açamıyorsunuz? Yan, Yan izin vermez diye. Hmm. Ondan sonra çeşitli varyasyonları var. Varyasyon dedin. Yani çeşitleme. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Meltem ben. Meltem Hanım patlatın espriyi. Buyurun efendim. Eee bu wow, program başından beri dinlemiyorum. Dolayısıyla söylenip söylenmediğini dinliyorum ama Olsun bir daha e, söyleyeyim. Buyurun. Şöyle bir furuya vardı bir dönem. Mesela sana Murat selam söyledi. hangi Murat? Evet o şey değil. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o böyle devam ederdi. İşte Ceren'in selamı var. Hangi Ceren, penceren. İşte penceren. Bir sadece gibi. sivilcemle o dosyayı şöyle Kapattım bir şöyle başlık ama çeşitlemesi ha. güzel oldu. Evet. Ama bir tane var. Bu beni hala güldürüyor. Sana Ali'nin selamı var diye. Hiç biliyor musunuz bunu? Yok Ali'nin Ali'nin selamı var. Terbiyesiz bir şey mi? Hayır. Tamam. Şeftali mi? Şey. Hayır. Hmm. ne? Şeftali değilse Kızılay arası otobüs terminali. <gülüyor> Uhu! Uh, Combo! Uh, uh, uh, uh. <gülüyor> uh, uh. Şeyler arası otobüs, otobüs terminali. Terminal termin, Ali. Ali. Termin evet. Ali A, büyük yazılır ve ayrı yazılır. Çok teşekkürler efendim. Öyle. Görüşmek üzere. Sağ olun Beltem Hanım. İşte bir kültür hizmeti. Herkes Vallahi çorbada tuzu bulunuyor. <gülüyor> kadının biri limana gelmiş hamile kalmış. Sinan Cem Bey senin bütün esprilerin böyle <gülüyor> Sinan <gülüyor> Cem Bey <gülüyor> yazıyor öyle. <gülüyor> Seviyeli ve bir sohbet konusu var galiba demiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dinleyicimiz. Ahmet Bence bak Oktay sen bu tweetleri sen okudun. Bu kadının hamile kalan kadın esprilerinin hepsini sen yap arka arkaya. Eğamıymam. <gülüyor> ee, Can Bey demiş ki yerin kulağı var benim de kulağım var ben yermiyim. Hayır i, yemem demiş. symbol yaptım. Ahmet koş diyor. Cerrar Depar diyor. Cuma numuzunu Jack Nickelson. Evet. Demiş Meltem <gülüyor> Hanım. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Ondan sonra taşıma suyu <gülüyor> bir daha geldi Levent Bey'den. Valla yemin ediyorum yenilendim çıktım şu Ali programda. Ali Bey büyük binaların tepesinde neden kırmızı ışık yanıp sonar? Alo. Alo. Alo. Günaydın beyefendi. Hadi size, size soruyoruz. İsminizi alalım Günaydın önce. Günaydın efendim. İsminiz? Bora Baysal. Bora Bey. Soruyorum size. Ali Bey sormuş Twitter'dan bize bilemedik. Büyük binaların tepesinde neden kırmızı ışık yanıp sonar? Ee, düşünmem lazım. En güzel cevap burada. Neden oluyor? <gülüyor> Şarjı bittiği için efendim. Ben <gülüyor> Bora Bey'le Ali Bey'i tanıştırmamız lazım. Hakay <gülüyor> bir şey söyleyebilirdiniz. bir tane domates var diyor. Neden böyle evet, evet. Evet, evet. Bayıldım, patladım ona. Galiba öyle bir şey öyle oldu öyle yani. Öyle. Yani <gülüyor> siz itiraf ettiğiniz için biz de rahatlıkla söylüyoruz. O o kadar bir şey. Aynı bir kulvarda değerlendirmek lazım. Onu. Peki. Tamam. Sizin aklınızdaki kırmlan, neydi? Kırmlan. Um, birileri <gülüyor> bir şey sorar. Hı -hı. Karşısındaki insanda ne der? Anlamaz. Evet. neydi klanet? Ney değil, klarnet diyerek ekliyoruz listemize. <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey, süper insansınız. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Ay, ee, e, bakayım, amip dioksit demiş ki, e, sana Sıla'nın selam var. Hangi, hangi Sıla'nın? Güncel. E, dur, dur hangi bir dakika. Slanın? Hangi Sıla'nın? E, Çarkıcı Sıla canım belli. Hayır değil canım. Fasıla değil, değil. E, ne olabilir? Gayri safi bir milli hasla. Çok güzel first symbol yapıyorum artık. Hak eden espri. Serdar ya. Bey arkana... Teşekkür ederiz Serdar Bey. <gülüyor> <gülüyor> o, Ozan Bey emaye tencere o söylendi. Ondan sonra Başak Hanım arkadaşın hoşlandığı kıza hangi sıla? O da gayri safi milli hasıla ondan sonra dur aynı şeyler geliyor. Heh. Bir tatil beldesinde yattaki İngilizler ice cream diye bağıran dondurmacıya <gülüyor> you diye cevap vermişti mesela demiş <gülüyor> Duygu Hanım <gülüyor> anı bu espri evet, yaşanmışlık <gülüyor> konusunda tekrar okuruz bu tweet'i ondan sonra taşıma suyla niye değirmen dönmez evet. Tutku Hanım bir mantık kuralı gerçekler acıdır ama baklava tatlıdır o zaman baklava gerçek değildir. Bu espri olarak mı kullanılıyordu? Yok gerçekler acılır. Yaşanmışlık da değil bu. Bu, bu teneffüse geçiş esprisi. esprisi... E, arkadaşlar gerçekler acılır. Ozan Bey söylendi mi bilmiyorum ama yok söylenmedi. Saç mal anmaz. Saç terener. Doğru. Ondan sonra... Doğru diyebiliyoruz sadece. Saç doğru diyoruz öyle. Ondan sonra Malkavian demiş ki bir taksi çevirdim hala dönüyor. dönüyor. Vudum, vudum. <gülüyor> İsterseniz e, programın son dakikaları esprilere belenmiş vücudumuz. Kenan Bey demiş ki adamın eli tutulmuş, ayakları hala <gülüyor> Söyle bayım söyle. Söyle. Adamın eli tutulmuş, ayakları hala neymiş? Serbest. <gülüyor> hayır değil. Ne? <gülüyor> Kiralıkmış oh, değil mi? Çalıştırsın cizaycını ver. Ben cizaycını ver. <gülüyor> Fire'ın cevabı da çünkü espri yok ki. O eli tutulmuş, ayakları selbes. Halbuki kiralık bence. Malkem Yannine demiş ki, sen John, ben Affleck, kim Bessinger? Oh. <gülüyor> ellerim yara oldu. Arkadaşlar tam viplash olmuş. Vallahi kan içinde kaldık. Abi ben Ben çok güzelim ya. Yemin ediyorum çok güzelim. Oh. Peki çocuklarımızın da genç neslinde böyle gülmeye hakkı yok mu? Var. Olmaz mı ya? O yüzden Yasin, ben herkes umarım de... notlarını almıştır. Bugün gider. Tem bir şey sorabilir miyim size? Buyurun efendim. Görkem Özdal e göndermiş. Hadi onu hmm, da özleyeyim. Kes. Tem otoyoluna muz düşerse ne olur? Tem muz, Tem -muz diyoruz. Gidebilir miyim ben? <gülüyor> ya, <gülüyor> çok üşüyorum. Ben? ben de çok üşüyorum. Ben diyorum ki e, İrem Hanım bugünün talihlisi olsun. Ha bitti mi program? Bitti programımız. Ney sarı domates. Evet ama kızarsın. E, şartımız Ye, şu kızma. Gaga kızmam. E, sevdiği biriyle öyle yemeği kazandı İrem Hanım'ı tebrik ediyoruz ama Bize şöyle arasın. bir şart var. Hı. Bu espri de yapacak. Hı hı. Süperşi şey esnasında. Yani, Süperşi şey esnasında. Kim olursa artık biz de, <gülüyor> de kenarda seyredip bir Zaten Yoksa... İrem Hanım'ın sadece bu esprisi değil, pek çok esprisi vardı. Ben değil değil eminim Abisiyle abisi gitsin yani. de yani dükkanda bir kahkaha fırtınası Yani ona, ona karışamayız. Sonuç olarak İrem Hanım kendisi gibi bir abisiyle metinlerini alabilir. Belki de gölgede kalmak, gölgede yani. kalmak istemez. Yıldız'ı ben olmak istiyorum diye. Ama İrem Hanım önce bizi bir arasın evet. İrem Hanım, tebrik ediyoruz. İki kişilik öğle yemeği kazandığınız Gaga Manjero'dan diyoruz. Yarın zorlu yarışmalar olacak yani. Eğlencelik bir konu mu olur yoksa Bugünkü gibi kültür hizmeti mi olur onu bilmiyoruz ama e, Bugün ben notumu aldım Elimde bir kağıt var sevgili dinleyiciler Bunu ben cebime koyuyorum Aman ha diyoruz ve veda şarkımıza <gülüyor> Geçen güzel vedayız adam ya Bir takım cümlelerle Söyleyeceğimiz bir şey Söyleyeceğimiz bir şey ...kaldı mı diye düşünüyorum. Ben 28 Şubat'ta... ...benim tatbikat sahnesinde gösterim olduğunu... ...herhalde... Onu herkes söyledi. ...söyledik. MyBillette bilet satıldığını... ...onu da söyledik. söyledik. Evet, tamam. sıla o... yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı. Cuman Tengülü... günü... ...yapıldı. Hayalet dayı vizyona giriyor... Hı -hı. ...onu söyledik. söyledik. Hemen akabinde de senin zaten doğum günün var. Onu da söyledik. E bitti o zaman evet, ya. Tabii. Yine güzel... E, ...her anını değerlendirdiğimiz bir program olmuş. Hoşça sevgili dinleyiciler.